Tiyatro. Zihninizin tiyatrosuna hoş geldiniz. Önümüzdeki dakikalarda kendinizde olan şeyleri görüp hissedeceksiniz. Konsantre olmalısınız. Çünkü görüntüleri siz yaratacaksınız. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Kırmızı, yeşil, mavi. Her şeyin be beyaz olduğu bir boşluktasınız. Yavaşça arkanızı dönüyorsunuz. İleride annenizin olduğunu fark ediyorsunuz. Size karşı hafifçe gülümsüyor. Yavaşça ona doğru yürüyorsunuz. Daha genç görünüyor. Annenizin hamile olduğunu görüyorsunuz. Daha da yaklaşıyorsunuz. Ve dikkatlice yüzüne bakıyorsunuz. Kendinizden parçalar görüyorsunuz. Gözleri, burnu, saçlarının görünüşü, oradaki duruşu. Usul usul ellerinizi annenizin elinin üstüne koyuyorsunuz. Elinin yüzeyini hissediyorsunuz. Teninin kokusunu hissediyorsunuz. Kıyafetlerinin kokusunu hissediyorsunuz. Kırmızı, yeşil, mavi. Beyaz boşluğa geri dönüyorsunuz. Yeni birini görüyorsunuz. Babanızı fark ediyorsunuz. Duruşuna bakıyorsunuz. Gülümsüyor. Ona doğru yürüyorsunuz. Ona sarılıyorsunuz. İtina ile sarılırken kavradığınız vücudu hissediyorsunuz. Ciddiken, yüzünün nasıl olduğunu görüyorsunuz. Kokusunu alıyorsunuz. Yavaşça ...geri adım atıyorsunuz. Ve anne... ...babanızın... ...yan yana durduğunu görüyorsunuz. Görüntü... ...yavaşça... ...kayboluyor. Birdenbire... ...küçüklüğünüze... ...dönüyorsunuz. Hatırlayabildiğiniz... ...ilk... Hatıra adasınız. Hatıranızı yaşatmaya çalışın. Nasıl hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Ortamın kokusunu hissedin. Ne duyduğunuzu, eskiden olduğunuz kişi olmaya çalışın. Zihninde tiatro.